94.9 Açık Radyo Altıbutun Bahçesi başladı Cevdet Erkekle beraber canlı müzikle başladık. Hoş geldin tekrar Cevdet. Merhabalar abi. Uf benim sesim çok yüksek. Ikinci haftamız Cevdetle beraber ee, yine müzik ses mekan şu bu ne varsa onu konuşacağız. Konuşa geliyoruz. Ee, şimdi bu girişi de konuşacağız. Ee, bu arada İtalyan arkadaşlarımız da var. Stüdyoda ve etrafımızda onlara da çağır diyelim. Ee, evet Ceylan. Ne haber abi? İyi senden. Fena değil vallahi. Apar topar yani şimdi geldim. Müslüman Evet Muammer abi verdi. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında böyle bir şey yapmak hesabı yoktu. Aslında program da yoktu geçen hafta yani bir program yapacaktık ve dağılacaktık. Evet ama geçen hafta e, bitiremedik. Evet. Bitirmek de istemedik. <gülüyor> Bitmez ben zaten diyem bir daha da. <gülüyor> Daha bir şey olsun. Ee, şöyle bir şey oldu, bu... E, cumartesi günü bizim konser vardı. Eski, çok eskiden çaldığımız Brenna McCream'in vesilesiyle, onun konseri vesilesiyle bir yere geldik. Ee, eski Aydemori ekibiyle. Bir parça var, o e, kalandan çıkan albümde de olan bir parça var. Şey diye, Yarnana diye. O parçada be, zilli bendir çalmam lazım. Fakat provaya giderken baktım, bende yok öyle bir alet yani. Ee, ve <gülüyor> Muhammar Abi'den istedim, o getirdi. Ee, neyse alet güzel bir alet de. şimdi hemen dedim bari onunla başlayayım, sesini duyalım. Tabii konuşma mikrofonundan duyulabildiği kadar. Ve İyi geldi aslında ses. Öyle mi diyorsun? Ha, çok güzel bir alet. Değil mi? Evet güzel bir alet. Evet. Bunun e, farkı ne? Ziller var sadece. O kadar. Bir, be, bir derili, bir bendir yani. Ziller var ama zilleri büyük biraz ve de Ziller... aslında o müziği çalmaya çok uygun. Yani e, daha işte Arnavutluk diyelim, Arnavutların müziği, Kosova, Makedonya, şu oralarda hmm. falan. E, ben enstitemi sadece öyle o parçaya yakın bir şey çaldım. Hani hemen... ...halde tekrar elime alayım diye aslında onun için getirdim <gülüyor> yani, bilmiyorum nasıl olur. tabii tanıyanlar bilir yani hani şeyiniz bu, baterinin başında. Diyor <gülüyor> <mi>? Falan mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, bilebilirler. Bilenler tabii. olabilir yani. yani Bilenler vardır Tabii tabii, mi? Mi? vardır. Ha. Dolayısıyla bundan e, e, iyi oldu girişimiz. Evet. Ben evet. senin sesini biraz azlıyorum. Acaba ben, insanlar ben da mı öyle? kendimin abi. Sinyal ama, e, şu şeyi bana bakayım. Sen iki misin? Ha, iki. Şuradan mı acaba? Oradan. Ha, Konuş abi. Bir, iki, üç. Nasıl? İyi mi? Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Senin benim mikrofondan mı duyuyoruz acaba? Ha o da olabilir. Programda böyle bir program zaten. Olsun, öyle olsun ya. Hal senin duymuyoruz o kesin. Bir, hop. Duyuyoruz ya. Ama sanki benim mikrofonum duyuyor gibisin. Olabilir, olabilir. Olsun, arkadan gelin. Öyle mi? Hı hı. Okay, tamam. Bakar şimdi, parça gireceğim. Evet. Evet, geçen hafta Cevdet'le e, nekropsi müziği başladık. Ondan sonra da Cevdet'in e, muhtelif hem e, performanslarına dönük. Hem Çağdaş Sanat'a dönük yaptığı takım işlerle ilgili. Ben bugün denk geldi. Ee, <gülüyor> denk geldiğini söylemeyeceğim ama hakikaten denk geldi. Ee, senin halının üzerinde bir okyanus ya da deniz mi? Ee, bir dergide ve Cevdet e, tamamıyla açarak, rastlantısal bir şekilde. Bugün mü? Bugün. Allah oldu. Bu sabah saat böyle dokuz, dokuz buçuk gibi. üyesiyle bir dergi var elimde. Ais bir şey diye bir dergi çıkıyordu bir yere. Hala çıkıyor mu bilmiyorum. Ee, şey onu mi? açtığım zaman sen, iki, kaç 2012 falan mı oldu? Tamam. Bak, halın, halıda yaptım performans. Evet. Ee, onun haberine rastladım. Böyle bir tekst, bir sayfa. Hmm. Ee, Okudun mu? Okudum okudum. Ne diyordu? Düğündü <gülüyor> <kendim> düştü. <gülüyor> <gülüyor> Akşam seninle program yapacağız. Ee, i̇lahi yani. <gülüyor> tamam. Aslında ben şey. de zaten bugün bugün getirdiklerimde onlardan bir tane kayıt var aslında. Konuya açın hemen girelim. Hadi. Hiç sürünmeyelim yani. Ee, o sahil sahnesi sesi adlı iş SSS yani var, mı var var burada var hatta ilginç bir kaydını getirdim aslında ee, ya çok kapaca Hal, halı ile beraber e, bir halı var ellerini kullanarak denizin sesini ya da sahilin sesini taklit etmeye çalışıyoruz bir fotoğraf vardı düşeydi sanki halı öyle mi? duvarda, duvarda evet idi. ben çünkü son birkaç sene duvar asmaya başladım Hı. özellikle işte en son İstanbul Modern'de 5-6 tanesi beraber vardı Özellikle İstanbul Moderna'da çok iyi oldu. Çünkü yukarıda bayağı büyük bir resim arşivi var. Ee, %80'i bildiğimiz anlamda resimler yani duvarda iki boyutlu. Yani kabaca iki boyutlu diyelim. Ve genelde bakılan şeyler. Hı hı. Ee, benim işte ise duvarda halılar var ve halılar aslında tanesi 4-6 euro. 2 <gülüyor> <Hı. gülüyor> metresi falan 7 bir metresi olan halılar ve aslında dokunman gereken halılar. Yani orada değişik renkler, değişik boylar olmasın bir manası yok ve yaptığın işte de, demin e, söylediğim gibi iki eline beraber denizin sahildeki sesini taklit etmeye çalışıyorsun şimdi istersen hemen kayıt da şey yapayım çok iyi Hı -hı. bir kayıt değil ama deneme bence çok iyi bir denemeydi bir dakika dosyada 28 Ocak 2010 diyor buraya çok yakın e, şimdiki deponun yeni Rodeo Galerisi vardı, hatırlıyor musun Hı -hı, evet evet orada bir sergi bir e, iki kişilik bir sergi yapmıştık orada da ben e, evimdeki Yıllardır evimde duran bir halı vardı, onu getirmiştim ve o duvarda oduruyordu ve onunla açılışına bir performans yaptım. Ee, şöyle bir şey, hal 2 metre genişliğinde falan gibi bir halı, halı duvarda. Ee, mikrofonlar benim kulağımda, kulaklık şeklinde, sol ve sağ. Dolayısıyla benle beraber iyi kötü hareket ediyor ve aslında iyi kötü benim duyduğuma baya yakın bir kayıt. Ee, sonra kayıtta çok az bir şey yaptık. Zaten en sondaki alkışlar bölümünde o duyulacaktır. Oraya kadar çalarsak tabii ki. Ee, evet. Sahil sahnesi sesi çalayım mı? Olur olur. Şöyle yapacağım. Evet. Kaç yılıydı Cehdet? Ee, 2010 diyor abi. On. Ocak 2010. <gülüyor> evet. Ya yani garip bir durum çünkü yankılı bir galeri ortamı yani. Hı -hı. Ee, ve de aslında böyle bir sergi açılışında falan böyle bir şey yapmak Bu biraz i̇şte zor. Açılışta hop, Açılışta. alo işte Hı -hı. ben performans yapacağım falan diye insanları biraz sakin, Hı -hı. sakinleştirmeye çalışmak ki genel olarak aslında başarılmış. Hı -hı. Ee, Sessizdir insanlar yani. Böyle beş ne kadar üç dört dakikalık bir şey işte. Ama iyi tarafı şu hani en azan bir kere insanlara yapmaya sevk ettiğin ya da davet ettiğin şeyle ilgili ufak bir şey yapmış oluyorsun. Tabii ki ben bunu daha önce de yaptım. Biraz daha tecrübeliyim falan ama aslında iş orada birisin görsel yapması değil. izleyicinin direkt olarak dokunması ve e ve sesi öyle duymak istemesi aslında. Çünkü demin duyduğumuz ses aslında Hani biraz benzetirsen arabaların böyle bir otobandan geçişi de olabilir, bir nevi rüzgar sesi falan da olabilir. Yani sonuçta e, sürtünmeyle olan, bak şu anda pantoloma dokunuyorum, sürtünmeyle olan bir ses aslında. Ben ona bu böyle bir ses diye, ben aslında ona yüklüyorum bu şey diye. Ve doğal olarak tabii dalga hareketlerini taklit et düşündüğün zaman onu taklit ediyorum ama benzer bir şekilde arabaların geçmesinde de belki benzer bir şekilde yapılabilirdi. Ee, Peki halının bir şey var mı? mi? Metaforik bir şey var mı? Ee, yok hayır. Halının sadece hemen hemen her yani yaşadığımız çoğu yerde özellikle ev ortamında olması, elini acıtmaması. Acıtmaması. Tabii yani e, belki zımpara adından daha çok ses çıkartabilirsin ama. Evet, i̇yi çünkü, bir proses. Çünkü ismi o, ya, çünkü onun yapılış amacı o zımpara hı. yani sürtünmeyle. Hı. Tabii ses çıkartmak için değil ama malzemeye maksimum şey yapması herhalde. E, ama bizim, bizim elimize gelmez. Hı hı. Başka metafor şu anlamda sarıyorsan yok yani halının işte diğer kültürel anlamları çok fazla yok ama tabii ki evlerde bulunması özellikle bizim belki daha işin bir şeyi var ama riskli bir iş aslında bir Türk'ün halıyla iş yapması yani Türkiye'nin diyelim. Ama ee, uçmuyor zaten duvarda. <gülüyor> i̇şte yani bu işte bak ben bu tarih yapacağım sen bile öyle geliyorsun yani. Evet, şimdi zor bir şey. Dışarıda ben bu işi gösterdiğim zamanlarda e, bazı insanlar de, direkt olarak tabii ki halıyla şey yapabiliyor. Ama e, bana ne yani? Bizim Yok, işimiz, tabii. gücümüz ayrı. Hı -hı. Evet. Tabii senin o kadar hani halı deyince bana aslında bayağı duran bir eşya gelir. Yani eşya eşyadır, evet. değil mi? Hani böyle sabit bir şey. Evet. E, bunun hani ses üretmesi e, her şey bir tarafı hakikaten. işin latifesi yani. Hani Durağan bir eşyadan ee, tamamen Sümer'de duran Andrei Kondukumadıkça hmm. ama e, bunun daha bir e, tuhaf bir hali var. Gelersenersin ya da hani tabii. akustik için duvara sarsın. Evet. Bir de yani akustik için duvara sarsın şimdi kendi kendime. Kendi çukura, düşürdün çukura aslında. düşürdüm evet. aslında evet öyle bir e, şey de vardır yani sadece bizde değil o. E, Bu dünyasında çok, da var. Çünkü çok an. şey bir şey makul hmm. yani yani. Bunun için illa akustik iliminden haberdar olmana gerek yok gerek yani. Yok, şey dokulu evet. bir taki malzemeler genelde sustururlar mekanı Susturlar, yani. Evet. Ve bunu işte banyoya duşa girdiğin zaman anlarsın. Ee, Anlamıyorsanız telefonda konuşun kişi anlar diyelim. <gülüyor> evet. Ee, evet ama şöyle bir şey var. Bu sanırım bu projeye özgü bir şey değil. Vurmalıcıların çoğu zaten böyle çalışıyor işte bak bu. Şimdi buradaki <gülüyor> şeyi masaya vuruyorum. <gülüyor> Dediğim ve enstrümanlar zaten genelde insan aktive ettiği zaman aktive olan şeyler. Ee, evet ama halı duran bir şey genelde ya da işte üstünde ama mesela çok enteresan. duran bir şey diyorsan çok işi, şimdi işi yap, yapınca insanlardan öğreniyorsun ya işle ilgili bir şeyleri. Özellikle bu sefer, bu İstanbul Modern'deki seferde uzun süre kaldı bu iş. Ve orada değişik kayıtlarda, değişik performanslarda kullandığım 6-7 tane halıyı ya da 5 tane halıyı yan yana koydum. Aynı zamanda yeri ve bir duvarı kapladım. Mekanın biraz susturulması lazımdı. Ama aynı zamanda bu halı, adi bir halı bastığınız halı da demem lazımdı. E, duyuluyorsa tabii ki. E, ama mesela şeyden çok oldu. Aa ben halıya yatar, arabalarımla oynardım orada falan. Ben hiç düşünmemiştim öyle bir şey. O da bir işte halının bordürüne yol yapardım falan. Evet ben de yapardım, muhtemelen sen de yapardın öyle bir şey. E, dolayısıyla işte, e, ne derler, çukura atmış e, oluyor bazen öyle öğreniyoruz işler hakkında aslında işin nasıl görüldüğünü bir, bir deli çukur at neydi bir çukura taş atıyor kuyuya, yani. kuyuya taş atıyor. <gülüyor> ve o, ses onu bile hatırlamıyoruz <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Kuyuya taş atıyor. Onu hatırlamayacak kadar şeyiz kopuk. <gülüyor> Ama orada kalınç çıkartıncaye kadar biz orada çıkan sesle ilgiliyiz şu anda konumuz var. Evet aynen öyle. <gülüyor> Doğru sese dönelim. Neyse öyle işte ve bu bu işin bir de bir kitapçığı var. O kitapta da aslında bu işi nasıl yapılacağını tarif etmeye çalışıyorum. Özellikle icracı olmayan insan tipi için, hani bizler gibi iyi kötü sahneye, müziğe falan bulaşmış tiplere değil de, öncelikle kişinin kendisinin bunu yapmasının bir pratik olabileceğini ve bunun işte görsellikleri manzara manzara resmiyle karşılaştırılması falan gibi bir takım böyle aslında. Ee, merak eden varsa Sahil Sahnesi Sesi adlı kitap bir şekilde budurlar Evet bütün kitapçılarda, hatta çoğu kitapçılar, hatta kitapçıların binde 999'unda yoktur ama Stok'i kendi aralarında konuşuyorlar değil mi çekim yaparken? Biz, evet o bana hani fon mu oluşuyor, ne oluyor anlamadım <gülüyor> ama e, bir bir yerden geliyor ses tabii yani. Ya da bırakın bu bu programda böyle olsun. Arkadan ses gelsin olur. Olur olur. Zaten benim de sesim arkadan geliyor. Yok şu an... Ben... <gülüyor> Baksana hani bak mikrofonu ediyorum ses çıkıyor. Geliyor, evet. Şunu ortaya alabilir miyim istersen? Evet bu da böyle bir şeydi abi kısacası. Gel, ee, bu şu şey... E... Hmm. Yok, buna bakarız icabına şimdi. Kulaklama geliyor da. Gel buraya. Tıkır tıkır. Şu i̇yi yani. Birşey paylaşalım. Evet. Ee, 2010 falan diyorsun buna. Kalit 2 bin 10. Evet, ki. kalit 2 ee, pe Peki. Ee, ben aslında geçen hafta da ondan biraz bahsettim. Yani bundan sonraki, yani projeksiyon itibariyle... Hı -hı. E senin ne yapmak ya da cebinde bir takım şeyler var mı merak ediyordum ayrı ya da hı hı. E, bilmediğimiz bir şeylerden e, bahsedebilir ee, miyiz? Tabii yani şöyle bahsedeceğimiz tabii sonsuz şeyden bahsedebiliriz ama eğer bahsettiğimiz şeyleri bir takım kayıtlara falan bağlayacaksak yanımda yine bir 8-10 tane kayıt getirdim. Tamam şahane. E, şey olan, bir buldum. de süreci merak ediyorum. Çünkü de o yüzden yani hani bir, bir, bir, bir müzik adamının açıkçası müzisyenin ya da sanatçının Hı -hı. E, yani yaptığı şeyler Hı -hı. ve Hı -hı. nereye doğru gittiği o aradaki ara kesit beni çok ilgilendiren bir şey. Yani, bugünden nereye gidildi mi? Nereye gidildi, Hı -hı. Ya, nereye mail ettiği ile ilgili şey hakikaten benim çok Hı -hı. ilgimi çeken bir şey. Bu sadece yani, hani sanatçı için de, müzisyen Hı -hı. için de, mimar de, için de, yani. herkes, herkes için, için o ara evet. kesit benim için çok önemli. Bulunduğumuz okay. an itibariyle, tamam, onu, yapmaya onu merak ediyorum. Onu yapmaya çalışıyorum. Şimdi burada geleceğe dair hiçbir kayıt yok. Ama Hı. şöyle gerçek var. Benim yani yaptığım şey çoğu birbirine çok bağlı yani. Çünkü varyasyon zaten çok yapıyorum çeşitleme yani. Hı. Hadi bir daha deneyeyim, hadi bir daha deneyeyim, hadi bir daha deneyeyim falan gibi. Çünkü bu bazı fikirlerin sonu zaten sonu yok Hı. ya da bana öyle geliyor. Tabii o da bir ihtimal. Bana öyle geliyor olması büyük bir ihtimal Hı. ama bazı fikirlerle ilgili e, biçim ortaya çıkartmanın sonu mümkün değil yani. Ve benim yaptığım işlerin çoğu da hani title oldu, iş bitti. Hı hı. Ee, ya da ne bileyim bir çerçeve içerisinde bir iş olmadığı için insanın kendisi istedikçe ya da başka bir talep ettikçe takım şeyler yapılıyor. Varyasyonlar yapılıyor, çeşitlemeler yapılıyor diyelim. Ya da denemeler yapılıyor. Ee, ama nereye gidiyor? Yani geçen hafta aslında konuştuğumuz, hı. geçen haftaki programdaki sen o kaydı paylaşacaksın galiba. Evet evet onu. Belki daha iyi olacak. Çünkü Hı -hı. bugün için aslında daha iyi bir şey. Onu böyle bir kompakt halde bir evet, iki diye. Evet. Belki daha iyi olacak. Bir iki üç dört beş diye Orada dediğin gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bugünün sonu da coşörü. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya <fahteyi gülüyor> de yapıyoruz daha falan. Ee, şey yani o bahsettiğim son birkaç ayki Hı -hı. denemeler aslında biraz geleceği belirleyecek yani. Ve o, o O işler, sergiler diyelim ya da eserler. Şeyi çok istiyorum. Mesela bak bu programda, şu geçen programda çaldığım kadar kayıt bile hiçbir yerde yok. Online olarak bile yok aslında. Hmm. Aslında şeyi çok istiyorum. En en sevdiğimiz şey olan hani release, kayıt hmm. ve paylaşma. İster dijital olsun ister fiziksel olsun. Artık bu işlerden çok fazla ses kaydı çıktı. Demki gibi, yani deminki kalitede olanlar daha kötüleri de var. Tek telefonla kaydedilmiş olanlar var ama çoğu bunların... Birer şahitlik aslında. Hmm. İster performans olsun, ister yerleşim olsun. Ee, şimdi işte o bir tane kitapla uğraşıyoruz. O kitapta uğraşırken ekip olarak... E, ...acaba değil, ses uzantılarını verelim mi? Yani kitapta genelde bu işlerin görsel uzantıları oluyor aslında. Şeyi de çok tercih etmiyorum. CD'li kitap, şununlu kitap falan. Çünkü e, deneyime, deneyimin taklidine daha yaklaşmaya çalışıyoruz ama mümkün değil. Fakat geçen hafta özellikle senin de aslında davetinle çok iyi oldu. Bunları böyle dinleyince ya aslında bayağı da üstünde konuşulacak şey var, malzeme hmm. var. En azından yapılarından bahsedebiliyoruz. Ses malzemesini bölümünden. Dolayısıyla bugünkü fikir, yani bugünlerdeki fikirlerden birisi bir, paylaşacak bir duruma getirebilmek. En pratik geçen sene nekrobüsü yaptığımız gibi online bir şey yapmak. Sekiz hmm. parça, on parça. Ee, kitapla beraber olacaksa şeylerini göndermek. Ee, sonra da bundan çok mutlu olursak fizikselliğe gerekirse fiziksel olarak basmak. Ee, çünkü açıkçası gururla söyleyebilirim ki ben ...plaktan gelmiyorum yani Hı -hı. E, hiçbir zamanda ne yazık ki e, Plak koleksiyoncusu olmadım bakmayı çok sevsem de. E, dolayısıyla fizikselde aslında fizikselde çok da önemsemiyorum aslında Hı -hı. bu anlamda tabii ki yani yüzim maddileşmiş ve formatı anlamında diyorsun yani evet üç, yüz 100 kişi de bu bunlar olacağını efendim 101 kişi dinleyebilsin adı tercih Hı -hı. ederim tabii, tabii. ha diyeceksin ki o da olsun o da olsun tabii ki o da olsun Hı -hı. bu arada ...hastasıyım yani. Keşke bir şey olsa kapağını yapsak yani. <gülüyor> ee, ama çok önemli değil diye düşünüyorum. Kaset, CD bu falan filan. Online olsun. Çok istersek, birisi basarsa basar diye düşünüyorum. Deyip istersen hemen bir başka bir... Olur. Başka bir kaybede gireyim mi? Hemen girelim. Şu kapak mevzuna bir saat içerisinde bir dönmek istiyorum. Hemen bundan olur. sonra dönebiliriz istersen. Bir kapakla ilgili laf atacağım sana. Hem de bugün Bendir de getirmiştim. Birkaç ha, şey bağlamaya aha. çalışayım. Deform ya bizim Tayfun Lomuz'un evet, plak dükkanı. Evet. Ee, yine burada kayıtta gözüktüğüne göre 2008 gibi gözüküyor. Orada bir kere ben böyle bir şey yaptım yine konuşmalı, çalmalı falan filan da. E, orası için hazırlanan kayıtlardan birini çalayım. Tek bir bendir ve birkaç bir prosesörle -hamam yapmıştı. Aa hamamındaki defomda. Şu andaki yerinde. Yani plat yanında çalmanın dayanılmaz hafifliği Değil mi diyeyim? Güzelliği, ee, dayanılmaz Çok güzelliği. Çok basit bir ritim, doğaçlama gidiyor aslında Hı -hı. ama üstünde bir şeyler var. Yine sıkılırsa kapatırız, fayda yaparız diye giriyorum. Okey, ah pardon. Deformda bu ne zamanı Cevdet? Yani kayıt dosyasında 22.03 2008 yazıyor. 2008 yazıyor. Ha bu da fena değil yani. Fena 6 yıl değil. olmuş. Evet. Şimdi sorsam ben herhalde 3 sene önce falan derdim. Hı. Öyle oluyor işte. 50 fena Fena değil. Evet tane. evet fena değil. Fena değil. Yani aslında bir kere de çalılmış bir şey. Çok ufak tefek e, efektlerle oynuyorum o da muhtemelen. Çeyde de yol açıyor herhalde. Böyle çok güzel... ...o zaman güzel gelmiyordu ama şimdi geliyor. Çok güzel tempo değişiklikleri var. Evet, Arada evet. bir koşmalar falan filan. Şimdi, e, şeyi sorayım. Şimdi Defon e, aşağı yukarı... ...böyle bir 50-60 metrekarelik bir mekandır aşağıya saymazsak. Evet. Plaklar evet. satıldığı yer. E, rodeo e, işte 100... Yüz... Radyo'nun ne, ne tarafındaydı dedi ben bilmiyorum yani şu, şu anki zemin kat. Şu andaki zemin kat da ha, e, orada böyle bir yüz elmi metrekare falan catteden bir sade bir bölüm vardı. Sağ taraftaki asıl büyükçe bölümün büyükçe bölümde. Tam en sondaki tamam. duvar. Yani mekanın bir tanımlı metre karesi vardı. Tabi kesinlikle. Ee, i̇şte mesela geçen hafta bahsettik Maxi ya da e, diğer seslerle ilgili. Mekana dair herhangi bir şeyin var mı burada? Mesela hani belli mesela deformde bir şey yapıyorsun performans edeceksin. E, yok. Müzik yapacaksın. Bir yok. Bir, bir, bir, bir, bu mekan hacmine dönük olarak herhangi bir şeyin var mı? E, hmm. Demin çaldığımız yok. Demin çaldığımız aslında mekanın, insanların uçtuluğu mekana dair bir şey var aslında. Yani hmm. <coughs> pardon ya biraz e, her neyse biraz yani deformde hayır deformde en sondaki masanın oraya hmm. bizim tayfunların oturduğu evet, gibi hani dipte hani, oturan yani. bir grup vardır evet, ya de. ...grup ya da kişi, <gülüyor> oraya oturup etrafa insanları toplayıp, Hı -hı. biraz konuşarak, biraz da çalarak falan... ...ve mekanın da ses sistemi hariç, mekanın akustik olarak hiçbir şeyimiz yok. Orada asıl mekanı oluşturan insanlarla olan iletişim, yani insanların oluşturduğu mekanlar. Mekan dediğimiz zaten sadece tabii, tabii. senin daha sadece... iyi bir şekilde akustikten ya da şeylerden, Hı -hı. fiziksel şartlardan oluşmuyor. Rodeo'da evet duvara asarken halıyı <gülüyor> dokunup, <gülüyor> ya <gülüyor> acaba burada sesi gerçekten çıkar mı? <gülüyor> Dinleyicilerimiz size ben bir bilgi vermek isterim. Mekan evet. demişken şimdi diğer odada buraya <gülüyor> çekim yapan İtalyan İtalyan film ekibi var evet, ve çok içerideki muhabbetçiler. İçerideki mikrofonun bir şekilde açık olması lazım da o yüzden geliyor acaba. İçeride mikrofon mu var? Dur bakalım. Mikrofon. Şu ekibi kapatar mısın? Cık, senin mi? mikrofon içerideymiş abi. Ha evet. <gülüyor> o oluyor. Ondan senin... fark ettim çünkü. Dur bir açalım konuşsunlar. <gülüyor> evet, evet, evet. Okay. Tamam. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> okay. tamam. İyi şimdi, ama iyi. bir şey keşfedilmiş. Benim oldu. sesim böyle gitmiyormuş. Tamam. Zaten. <gülüyor> Onlar da hoşuna gitti. <gülüyor> mutlu oldular. <gülüyor> Neyse, e, evet, o galeriye halıyı ki evet tek şey var duyulacak mı, duyulmayacak mı? Hı hı. Ama geçen hafta konuşmuşuz. E, projelerde projeleri direkt olarak mekan hem akustik olarak hem mimari olarak. Evet. Her bütün programın her şeyi işin parçası aslında. Dolayısıyla ee, ama sanırım bunların hepsi projeye ve fikre göre belirleniyor. Hiç. ona göre ee, Evet, bugün getirirken ama. yani şu anda neyse öyle. Şundan, yani şu mekanla sesin tanımlı olduğu bir e, mevzu vardır ya bu egzenekisin mesela Corbizio ile yaptığı ya yani da o pavyondaki hikayesinde hani hep mekanın bütün hacmini emeğindisi olduğu için Hı -hı. Hiç gayet de iyi bildiğim bir şey senin e, ona dair olarak herifin orada bir, bir e, kurgusu var şeyin üzerinde. Yani sen kolluyor musun, kollamıyor musun ha? Çok Getirmek istedim açıkçası. Sanırım. Gerekirse çok kolluyorum. Yani geçen haftaki o e, Max'daki kurvayı dinlediğimiz zaman orada bayağı hem önce bir mimari bir e, ekleme, ondan sonra o her yere alınmış değişik tip hoparlörden oluşan ses sistemi ve onun için yapılmış bir e, ses parçası diyelim, çok kanalı bir ses parçası. ...işte dediğim gibi projeye göre. Proje. Yani. tamam e, aslında merak ettiğim. yani. Ve proje değil aslında, bu demin konuştuğumuz proje deyip, projede biraz bazen galiba kulağa çok ağır geliyor. Proje aslında de aslında... Demin defoldaki şey, Aha. arkadaşlarımıza duyurup haberi olanların gelmesi, ve birkaç şey paylaşmam aslında. Bunu proje deyip belki de, ama onun sayesinde bu kayıt ortaya çıkmış, deminki kayıt ortaya çıkmış. Hmm. Aklım böyle bir şey yoktu o zaman kadar. Dolayısıyla ama geçen haftakiler ciddi proje proje, hmm. ee, hani... Bir sene yapılması sürüyor neredeyse. Gidip geliyorsun falan filan. Bütçe Araya yakışır, böyle bunlar. diğer e, e, mik açık kalırsa, İtalyan arkadaşların sesi gelir sesini <gülüyor> doluyorsun falan. İtalyanlar geliyor falan. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle oluyor yani. Dolayısıyla sanırım şey, yani dedim ki bak işte şimdi akla geldi. Senin aradım yarım evvel hmm. abi bendir getir programı başına çalayım mı hmm. de var. Ve orada evet bir mikrofon var işte hmm. def çalıyorsun çalış. memleketimizde olabilecek en aşağılık müzikal durumlardan biri hani tefçir, timci, davulcu falan. Diğer değil de yani, yani işte tefçine de. yani gururla söylüyorum. Diğerleri başka şeyler. diğeri için hani yani bir formül olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Tam biraz geveliyorum aslında, tam beceremiyorum ama. Yo yo anlaşılan bir şey. Öyle. Peki. Nasıl bir şey ikram edebilirim size şimdi buradaki İstasya'dan? Dinleyicilerimize. Evet. Ee, ne diyorsun? Neye bağlayalım? Ee, ya şimdi aslında şeyi çalayım istersen. Ee, mekanın tamamen neredeyse yok edildiği bir örnek. Hı hı. Kaserdeki ritimler, mekanı, rumof ritmimizi. Bunu bir kere çaldık aslında ama Kaser. bir daha çalabiliriz. Hı hı. Çünkü bir radyo benden bu, bu işten bir kayıt istedi. Ben dedim ki bunun kaydı çok manalı değil ama isterseniz işin çok çok kanalı bir ses instalasyonu yani. 1000 metrekareden daha büyük bir mekan. Onun bazı tracklerinden bazı ses bilgisinden yeni bir şey yapayım. Ee, ama hiç değişirmeden mümkün mertebe. Ama mekansal özelliği yani derinlikleri, ekoları, yankıları, şunurların hepsini atalım. Fakat e, bir takım da metinler, ufak metincikler vardı. Mekanın kendisini affedersin. Onları da Alman radyosundan, o radyodan yani oradaki bir oranış hikayelerinden birisini okuttum. Hı hı. Uzaktan rica ettim yani. Ve o bir takım kelimeler söylüyor. İstersen biraz dinleyelim onu ondan sonra şey yapalım. Nationaler Stil. Jubiläumskultur. fälschte Echos. 60 Pflege pro Minute. Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag. Dieser Bereich ist sonntags geschlossen, re, re, re, re, re, reduziert, für immer reduziert. 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, Samstag, Sonntag, 8 Meter, 9 Meter, 10 Meter. Evet. evet çok etkileyici ee, bunun aslında biraz konuştuk Cevdet'te altına e, bu ritim ve şey üzerinden o kendisi anlatsın ben araya girmeyeyim ama hakikaten e, muhtelif aradaki e, Türkçe şeyleri de ve Almanca şeyleri de hissetmişsinizdir. E, söylesene biraz Cevdet aslında. Ya aslında demin söylediğim gibi ya bu işi anlatmam e, anlatmayı şu anda tercih etmem. Ama ben, mühim bir iş benim için. Gerçekten mühim yani. Allah belamı versin. <gülüyor> tarzında. E, fakat şeyleri söylemek isterim. Şimdi o demin söylediğim o radyo sesi. Radyodaki spiker mi, sunucu mu derler. Ona okunan şeyler aslında oradaki bir takım metinler. Ke kelimecikler yani. İşte internet e, Almanca şeyin peki olmadığı için doğrudan Türkçe'ni söyleyeyim. E, ne derler? Almanca neyim? Telaffuzun. Ha. Ha. Dinoy Papa seviyesinde. <gülüyor> <gülüyor> uluslararası üslup diyor bir ara. International stil yani. Uluslararası stil yani. O e, hani mimar olanlara yakın <gülüyor> bir kelime. Onların gözüne hemen bir şey geliyordur. geliyodur. Gelmeyenlere ne diyeyim? Hilton diyebilir miyim mesela İstanbul Hilton İyi, kabaca. Evet, evet. Tamam. <gülüyor> Ama ben ise şey diyorum. Aynı zamanda uluslararası stil şey diyorum yani. Tekno diyorum aslında beat diyorum evet, yani. Evet. Dünyanın her yerinde olan parçaları satın alınabilen hı hı. ekonomik e, eğer istersen lokal kültürden tamamen kopuk hı hı. sen üstüne bir şey eklemedikçe falan gibi bir takım böyle e, çaktırmadan bir şeyler söylüyorum sanki. Sonra kronokrati diyor yani demokrasi yerine kronokrasi yani zamanın dominansı mı diyelim? Zamanın e, hükümranlığı mı diyelim? Hı. Jubilams kültür yani anmalar kültürü, anmalar ya da işte jubil yani işte nasıl diyeyim, anmalar işte bir Mayıs, ha, bu arada parçalar Aslında bir, bir Mayıs duydunuz mu bilmiyorum. Bir Mayıs geldi, ee, anmalar kültürü işte her an ki bize de bir şey oldu yani son bir senede anmalar çok daha fazla arttı. arttı. Bir sürü şeyin birinci senesini kutluyoruz farkındaysan ee, ve de aslında bunlara biraz fazla kattırıldığını düşünüyorum açıkçası ve tehlikeli olabileceğini düşünüyorum yani yani böyle giderse aslında her hafta 3 tane, 4 tane, 5 tane yani zamanın ulus soru devlete gibi tekrar ait olan bir takım şeylerin tekrar e, ulus devlete e, ya da işte ya da, evet ya da inanç sistemlerine ya da başka ticari sistemleri falan gibi. Bir de gerçekten anınca e, e, anmalar bazen çok kolay yani. Bir kelime yazmak işte 10 dakika bir şey yapmak falan gibi. Acaba o konuyla ilgili bir şey oluyor mu? Her neyse. Um, aritmi yani e, bazı insanlara vardır kalp sorunu aritmi, ritim bozukluğu yani bizi de çok var yani her yerde olduğu gibi e, kendinize iyi bakma, bakmazsanız da olması çok normal. Bana bir bana yani ben de bunu dinleyerek öğrendim yani aşısı. E, sonra ha, ölçek diyor. Ölçek bir saniye bir gün. Geçen hafta konuşmamız gibi aynı. Yani ben bir güne bir saniyelik bir ölçek veriyorum. Diyorum ki pazartesi, salı, çarşamba. Ee, aslında bayağıdır herhalde 5-6 senede uğraştım bu işitsel, Hı. sesten oluşan zaman çizelgesi fikri üzerine yani. Kab kabaca onun yapısını sunuyorum aslında. Bir şey söylemiyorum aslında. Çok fazla bir... E, Zamanın ölçüyle oynamak yani. E, evet ifade için zaman evet. ölçüyle şöyle oynamak. Yani eğer varsa gerçekten öyle bir grafik yapma isteği. Ee, zaman çizelgesi dedim yani basit işte şimdi zaman çizelgesiince baz yine insanların gözüne bir şey gelmiyorsa işte tarih kitabını düşünün sol tarafta şey yazıyor işte e 1400 bilmem ne onun yanında başka bir tarih var onun yanında 1920 var falan gibi ben bunun hani işitsel olarak nasıl olabilir diye bir problem ortaya koyup onunla ilgili basitlik gösterişler yapmaya çalışıyorum diyelim yine hızlıca geçmek istiyorum istersen. Daha sonra daha uzun konuşuruz. Ha Bir bir gün bir saniye diyor ama aynı zamanda da um, bir saniye eşidi bir metre diyor. Hı. E, yani bu sarar e, nasıl diyelim uzama ait ya da mekansal bir ölçüyle zamansal bir ölçü ama ikisi de insan yapımı gibi. Gün insan yapımı değil diye düşünürüz ama e, sarı işte bir metre iki metre sayıyor falan filan. Kabaca bunlardı. Bu benim için ilginç bir deneme oldu. Yani şey okutmak, ee, mekanda gören insanlar için diyelim. Gören insanların gözleriyle eğer okumayı biliyorlarsa işte genel hmm. şartlardan bahsediyorum. Şurada açık radyo yazıyor şu anda. Onu okuyabiliyorsa, anlayabiliyorsa diyelim. E, radyoya indirgediğimiz zaman sadece seslen oluşan bir şeye e, şeyi kabul edememek aslında yani. Ya duvardaki teksti nasıl yapsak da oraya soksak? Hmm. E, teksti kulağına nasıl sokacağız? Tabii konuşarak ya da konuşurak bilgisayar falan gibi denemeydi. Şimdi beraber dinleyince bana da daha şey geldi. Aslında herhalde iki senedir falan. Bir de yok bir kere daha bir programa gönderdim. Ama genelde her zamanki bir bilgisayardaki bir takım Hı. garip isimlendirilmiş dosyalar şey arasında duran bir şey. Yok, çok her kuvvetli. Bir de ilk başladığı ve 20-30 saniye sonra bu şeyin de aslında Altyapısı itibariyle, Industrial Voice'un hmm. ki hani evet, bu şimdiki dijital dünya içerisinde onun bence başka tezahürleri de var ama hmm. oraya da yakın ama çok da fazla endüstriyel bulduğumu da söyleyebilirim yani hani benim az anlamda da. Yani ses anlamında, tamamıyla şeyden bütün altyapısını bir teslim ederek. Hiç itirazım yok. Zaten ki zaten senin söylediğin o... Lazım e zaten. Yani Şöyle hani ya. ıı, sesler yapıdan bahsediyorsun Yanlış anlamıyorum. Evet Emesel evet demek. evet. E, tabi evet. abi çünkü bir takım perküsli sesler var. Hemen hepsi dijital kökenli ve birtakım drum meşinlerle falan programlamıyorlar. Ee, ve de aslında direk olarak mimardaki uluslararası üslupla direk ilişkilendirilmeye işte, evet, çalışıyor. Da aynı, suyal, evet, evet, evet onu söylemeye tam. çalıştım zaten yani hani ıı, parçalarını satın alabileceğin bir müzik. Hı -hı bütün DJ'ler, bütün herkes, bütün bunları işte bin tane. Ben işte o mekana gittiğim zaman yanımda 800 tane kick bas davul tonu vardı. Deneyerek deneyerek deneyerek. İsteğim aslında bir kick pornosuydu ama olmadı. Sonuçta bir tane bir ton kullandım. Mekanda olmadı yani onlar. Ama on, onu demeye çalışıyorum. Yani artık herkesin elinde altında olan, hı hı. o bahsettiğim u, u, uluslararası üslupta yani makinelerle, drum meşinlerle, şimdi kompütürlerde yapılan e, müzikler Le, o zaman o şehrin, Kassel şehrinin de şeyin background'unu düşünürsen, savaşta mahvolmuş, hı hı. E, Alman hatırladığım kadarıyla İtalyanlar el sallıyor bu arada. Dur onların mikrofonu açayım mı? Açık Kapattım. galiba bu mikrofonları. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie. Kapattım mikrofonları. Demek ki korkudan sessiz duruyorlarmış değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir kafa <gülüyor> İyi korkuttuk yani. Ha, her neyse o ba kurduğum bağlantı Almanya ne diyordum? Alman 2. Dünya Savaşı, Alman savaş endüstrisinin kaybı olan bir şehir. Tamamen büyük bölümü yıkılmış ve işte bir sürü. Çoğu kişi baya bunaltılacak gelecek. Almanların en şey binaları vardır ya. Almanların demeyelim de hani Avrupalılar atalım suçu. Soğuk, <gülüyor> Soğuk modernler vardır yani. Ee, Öyle bir ortamda oluyor bu arada bu. hani ha, Aynı zamandır ya alışveriş merkezi en üst katında oluyor. Bir, bir, bir odadan giriyorsun böyle büyükçe bir mekan ha, var. Çünkü mekan değişiyor. Burada sen bir yerde şey söyledin. Ha. Alışveriş merkezi mekanı taştık diye. Geldik şu, yani. Şöyle olduk aslında. O mekandaki seslerin kaynaklarını dinledik şu anda. Hı hı. Arada bir de o mekanda asıl yerleştirme zamanındaki kaydedilmiş seslerine bağlanıyoruz bir anda. Hı. Onun için reverb yani derinlikler falan etkili çocuk sesi. Sonra kayıt yapan dolaştığı için hoparlörlerin dengeleri değişiyor falan gibi. Ee, gayet bütün elimizden gelen imkanları akıl karıştırmak için. <gülüyor> ve tam olarak nerede ne olduğunu söylemeden aslında. Ee, özellikle şey için meraklısı ve işte bileyim yani dikkatli dinleyici için diyelim. Bu arada demin söylediğin soru neydi abi? Birisi soru göndermiş ya sen. O neydi? Ha sorayım. Tekrar gördüğü ee, bir şey. Onu bulurken tabii bu Almancanın da etkisi var. O mekanik hali. Almancanın. etkileyici dinleyici neymiş bakayım ee, bir, bir dinleyiciler direkt geldi Onur Yaser, Elvan sağ hı hı. olsun ee, ses e, ha o, o programa dair bir şey söylüyor Cevdet'e diyor müziğinde tekrarları nasıl bir anlam atfettiğini sormak istiyorum politik bir tutum olarak tekrar petation nedir diyor tamam ee, programın son iki dakikası ona göre nasıl bir imkan aralıyor, tamam. ee, bize tekrar diyor, evet. bunu sana vereyim. Tamam, Tekrarları evet. nasıl anlam affettiğini, yani bu mühim bir soru çünkü... İstersen üçte yapalım bu işi. Üçüncü programı oh, Tam bir yıkım, yıkım Aha. projesi. Ama haftayı yıkıyoruz sana artık, sana bütün şeyleri. <gülüyor> Haftaya yazı tabii, bilmiyorum. Tamam. Hafta. Haftaya mı diyorsun? Haftaya. Sürekli mi? Hemen kısa bir şey söyleyeyim, anlam, Aha. affetmekten öncelikle tekrar bayağı bir şey aslında, bu işin yapısal elemanlarından biri yani. Benim yaptığım iş tekrar olunca oluyor aslında öncelikle. Tamam. Bir, önce ritimciyim, davulcuyum yani. Doğru. Tamam mı? Ve de aslında çoğu ilkel ilkel müzik ya da şu anda çağdaşımız olan ilkel müziklerin çoğunun en temel elemanı olan tekrar. Hmm. Gibi. Politik bir tumular tekrar nedir? Bu, bu, bu soruya ben böyle çat diye cevap veremem tabii ki ama hmm. düşünüyorum. Fakat şu ilginç bir şey. Geçen ee, şunu söyleyeceğim, güzel bir isminde haftayı size bulup söyleyebilirim. Güzel bir makale okudum, ee, mimarlıda tekrarla ilgili hı hı. ve makalenin ilk bölümünde mimar mimarlıktaki tekrardan bahsediyor. Bildiğimiz hı hı. görsel ya da yapıların ya da mekansal belki de mekanların tekrarlı olabilir. Ya. Yani. Ha, evet, Aynen. Evet, evet. Fakat ondan sonra mimari üslupların tekrar etmesinden geri gelmesinden hı. bahsediyor. Ve çok ilginç bir eleştir yapıyor. Direkte isim vererek Hadidler, Geğiriler falan diyor ki e, avantgard görünümüyle tekrar ortaya çıkan şeylerde asla avantgard hiçbir şey yok diyor. Biçimsel şey dışında diyor. Biçimsel hı. fanteziler hı. dışında. Yani ne sanatın içerisinde, ne endüstrinin toplumsalın içerisinde artık bir avantgard görevi yok aslında diyor. Hı. Sadece işte biçimsel fanteziler falan diye yani tekrar söyleyeceğim. Mimarın içindeki tekrardan ...mimarlık tarihindeki ya da tarihteki ya da üsluptaki tekrarlardan bahsediyor. O bana çok ilginç geldi. Ee, hani evet, evet, onur canım. muydu? Soran arkadaş onur. Onun sorusuna cevap değil bu, biliyorum ama... ...şey açabileceği için, hani Hı -hı. tartışma açabileceğin, onu söylemiş olayım aklıma geldi anda. Tabii tabii, o, bence ha, haftaya için de fena olmayabilir bu arada. Haftaya, pazartesi yemem. burada. Pazartesi. Pazartesi. Hı. Neyse Herhalde. bakarız yani. Bakarız, yani, bakarız. Tamam. Yani bak programına. Tamam. Ee, o da tabii yani bu o, konu geniş hakikaten. Evet çok Mekan uzun bir konu mi, bir ama yani çok saharet anlamdan saharet önce demek istediğim şu bu işin temel malzemesi hmm. benim için bu benim bildiğim taraf bu diyelim yani öncelikle benim anlam yüklememden önce hmm. malzeme olarak o tekrar kullanılıyor fakat deminki parçada tekrarın şöyle bir anlamı var müzikal tekrarı zamandaki başka tekrarlarla direkt ilişkilendiriyorum Takvim, takvimdeki tekrarla hmm. işte ritmin 6. ve 7. vuruşunda cumartesi ve pazar diyor. Demin söylemeyi unuttum hmm. Almanca. Cumartesi, hmm. pazar. Sonra da 1 Mayıs diyor. Ölçek yine değişiyor aslında hmm. gibi. İstersen daha sonra konuşabiliriz bunu. Konuştum. Orada belki soruya tekrar anlam falan fıstık ona yaklaşıyor. Tutuyoruz bu metninde. Evet, evet e, 23.00'a geldik. Aslında biz 55'te programı bitiriyoruz ama Cevdet çalacak zamanımız kalmadı. Ben ben zaten hiç öyle bir şeyimiz etmemiştim. <gülüyor> Hatta <gülüyor> geçen hafta Evet şey de yapamayacağım ne yazık ki fırsat bulunduğu zaman nekropsi propagandası yapılara da fırsat yok. Onun için yapmayalım. Haftaya İstini tutalım. söylemiş olalım. Haftaya tutalım. Senin tamam. şeylerine bak. Okay. E, konser şu bu. Tamam e, abi. Var mı yok mu? O zaman e, el sıkışalım. El sıkışalım. Haftaya yine buradayız. Tamam. <gülüyor> Hadi Görüşürüz. Hoşçakalın. E, i̇yi geceler. E, açık rade 94.9. Hoşçakalın. Neyze! <Gülüyor>